بسم الله الرحمن الرحيم إن الخمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هاده له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين أنطوك الله وقولوا قبل السديداء يصدق لكم أعمالكم ما غفر لكم ذنوبكم، وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن استكل هدي كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وَشَرَّ الْمُور۪ي مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدَعَةً وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ اَعَذَنَ اللّٰهُ اِيَّاكُمْ وَمِنَ Evet, geçen hafta imanın kelime manasının tanımını yaptık. Halkın anladığı manayı da açıkladık. Ve ıstılahı manaya bir giriş yaptık. Hemen başından bir şey söyledik. Ama tam olarak girmedik. Aleyküm selam ve rahmetullah. İmanın ıstılah da gerçekleşmesi için üç merhalenin oluşması gerekiyor dedik. Aleyküm selam ve rahmetullah. İmanın kelime manası ıstılahı Şimdi başladık imanın ıstılahı e, manasına ışık tutan kelime manasını açıklarken korkunun zıttı emin olmak ve tasdik kelimesinin içinde bağlanan akarra kelimesini yani ikrar etmek, gaybten gelme, gelene özellikle iman etme ye dair dikkat çeken akarra kelimesi üzerinde durduk. Peki şimdi imanın gerçekleşmesi için istilahi manada üç merhalenin oluşması gerekir. İman da beş temel üzerine kuruldur. Asıl bunun üçtür. Dört ve beşincisi ise itaatla artıp masiyetle azalmasıdır. İlk üçü ise kalbi itikat. El itikadu bil kalbi dediğimiz. Kalp ile itikat. İkincisi ise dil ile söylemek azalarla bunu da el ameli bil cevari azalarla da amel etmek el ikraru bil lisan el ameli bil cevari bu üçü asıldır bunun üzerine ise itaat ile artar masiyetle günahlarla ne olur eksilir dedik bunu da basit olarak ilim ehlinden böyle e, bir şiir metni o, gibi ilim talebesinin aklında kalsın diye el iman tasdikun bil cenan yani kalp ile tasdik kavlun bil lisan amelun bil arkan yezidu bit ve yankusu bi maasiyetir rahman diye e, a, akılda kolay kalıcı şekilde dizin yapılmış beyit olarak e, iman tasdikun bil cenan kalp ile tasdik kavlun bil lisan dil ile söylemek amelün bil erkan vücut erkanıyla, rükünlerle bunu amel etmek yezidu bit taati itaat ile ziyade olur ve yenkusu, yenkusu bi maasiyetir rahman ve rahmanın rahmana olan günah ile de ne olur azılır şimdi bu üçlü tasdiki şöyle bir nas ile alalım bunun, bunun deliline şeklinde bu Kureyre radıyallahu anhudan şöyle rivayet ediliyor diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem el imanu bidun ve iman 70 küsür ev ya da bidun ve sittune ya da altmış küsür şu obeten şubedir tala onun en eftaliyeti yükseğii en üstünü kalu la ilah illallah la ilahe illallah kavlidir sözüdür ve Edna onun en aşağısı ise Edna da olanı ise ima tatul Eve tarihrik yoldan işte gelip giden, geçen kişilere rahatsız eden şeyleri kaldırmaktır. Eziyet veren, rahatsızlık eden şeyleri. Ve sonunda da diyor ki Allah Resulü Vel haya'u şubetun mine'l iman Haya da imandan bir şubedir. Şimdi burada bu hadis üzerinde biraz düşünelim. Bu hadis üzerinde biraz mülazalar edelim yapalım iman 70 küsur şube diyor demek ki imanın birçok şubeleri var gerçi bu hadisi daha ileride ki derslerde tekrar ele alacağız ama burada bizim bu üçlü tasdike delil olması ve dördüncü beşinci asıl olan artıp eksilmesine delil olması yönünden inceleyeceğiz bunu İman yetmiş küsur şubedir. Bu lafza alıyoruz. Küsuratta yetmiş yani birçok şubeleri var demektir. En üst şube bunun La ilahe illallahu söylemek. Burada şimdi ne var? La ilahe illallah. Kavlu La ilahe illallah. Bakın La ilahe illallahu söylemek. Burada şimdi dille söylemeye delil var. Dilin amelidir bu. Kavlu La ilahe illallah en alt şubesine bakıyorsun yoldan giden gelen, rahatsız eden şeyleri onlara eziyet veren şeyleri kaldırmak burada da azaların amelinde delil var değil mi içinden de Allah Resulü diyor ki iman böyle şubedir bunların içinden birisini çekiyor diyor ki bir özellikle bir vurgu yapıyor haya da imandan bir şubedir diyor bu da ne haya da kalple alakalı kalbin ameline dönük. Kalbin ameli olan bir şubedir. Bakın en üstte dilin ameli, en altta azaların ameli, hayayı da buna örnek verip kalbin ameline yani kalp ile tasdik değil dedikler azalarla amele ne yaptı? Bu hadisin içerisinde barındırdı bunu şimdi. Burada şimdi 70 küsur şube diyor. Bu 70 küsur şube İslam dininin hepsini kapsar. Dinin bütünüdür. dolayısıyla 70 küşür şubeye baktığın zaman en üstü eftaluha ve ednaha diyor değil mi? demek ki artıp eksilmesi de var bunun 4. 5. maddelerde de delil olmuş oluyor demek ki şubeler artıp eksilebiliyor Ehli i e göre kalp ile tasdik denildiği zaman hem kalbin sözü hem de kalbin ameli kastedildiğini söyledik değil mi? Biraz son olmazsa tekrar yazarız. Ehli sünnete göre kalp bile edildiği zaman hem kalbin sözü hem de kalbin ameli kast edilir. O zaman haya etmek kalbin amelindendir. La ilahe illallah söylemek de dil ile söylemek demektir. O da dilin amelidir. En alt çube olan da yolda giden, gelen, İnsanlara eziyet veren, rahatsız eden şeyleri kaldırmakta azalarla amel etmek demektir. En üst çubesi olması demek hadisteki imanın artmasına, en alt şubesi de demek ki alt şubeleri varmış, bu da imanın azalmasına denildir. Demek ki imanın cüzleri, dereceleri varmış. Yine imanın temellendirildiği yukarıdaki beş husus bu hadisin içerisinde bulunuyor bakın. Değil mi? O beş husus, beş kaide artıp eksilmesiyle beraber kalp, dil, ağza dördüncüsü artar, beşincisi eksilir. Bunun beşinin içerisinde bu söylediğimiz bu Hureyre'den gelen hadis, 70 küsür hadis bunun içerisinde barındırıyor bunu. İşte baktığınız zaman, Şimdi bu hadisinden sonra tabi meseleye baktığımız zaman geçmişteki bizim selefi alimlerimiz imanı ıstilahta tarif ederken birçok kelimelerle birçok cümlelerle tarif etmişler. Bunlar farklı tarifler barındırsa da hepsi aslında aynı şeye delalet eden, farklı cümleler olan ama aynı şeye delalet eden tanımlardır mesela bazı alimler demiştir ki el imanu kavlun ve amelun iman söz kavl ve amelun ve ameldir söz ve ameldir demişler buna bu asılda en yaygın olan en çok alimlerin kullandığı Geçmişteki alimlerin özellikle çok net olarak verdikleri en yaygın olanı budur. İman, kavil, kavlun ve amelun. Hatta Bukhari'de binden fazla ben alimle tanıştım. Hepsi kavil ve amel derdiler diyor İleride gelecek bunu. En yaygını budur aslında. Buradaki amelin, amelun lafzı amel lafzına da aynı zamanda fiilun diyenler de olmuş. El imanı kavlun ve fiilun demişler. İman kavil ve fiildir. Amelun yerine fiildir demişlerdir. Yani el imanı kavlun ve fiilun. İman söz ve fiildir. Aynı şeydir fiille amel. Aynı şeyi kastetmişlerdir. Yine bunu buna da aynı zamanda bunun ikinci bir şekli de el imanı kavlun ve amelun ve niyetun diye üçlü yapmışlardır bunu tabi niyetten kasıtta burada iyi söz amel ve niyettir diyor değil mi Türkçesinde peki burada niyetten kastedilen kalptir bunu şöyle diyenler de olmuş kavlum bil nisan dil ile söylemek itikadun bil cenan kalp ile itikad etmek amelum bil erkan Erkan ile amel etmektir demişlerdir. Buradaki niyetten kasıt da neymiş? itikadun bilcenan. Dil ile söylemek, kalb ile itikad etmek, ağzalarla amel etmek demektir. Ha bir de tefarratıyla işleyeceğimiz bir yer var. Kavlun ve amelun ve niyetun denmiş ve ittibaun lisun denmiş. İman kavildir dille söylemek amelun ameldir ve niyetun ve kalple tasdik niyet etmektir kalp ile el itikadu bil bu kalp ve ittibaun lis sünne fazladan bir ekleme var bu da sünnete ittiba etmek demektir bunun da sebebi gelecek çünkü insan dille söyler amel eder kalple de tasdik eder ama sünnete uymazsa Allah muhafaza müşrik bile olur ki Mekkeli müşriklerde de iman vardı. Bunu da ilim ehli çok güzel yakalayıp burada eski ve yeni alimler belirtmiş. Şimdi o zaman geçen hafta size çizdiğimiz şeyi bir daha hatırlatalım. Hem onun üzerinde daha teferratlı konuşalım. İman... İman asılda söz ve ameldir. En basit tanımı ve en yaygın olanı. Yani kabulün ve amel. Amelum. Peki biz ne dedik? İlim ehli buradaki söz ve ameli kastederken neyi kastediyor dedik? Söz ile kastederken kalbin sözü, dilin sözü ikisini birden kasteder. <Gülüyor> Sözle kastedilen neymiş? Kalbin sözü ve dilin sözü. Amelle de kastedilen kalbin ameli ve azaların ameli. azaların ameli. Bakın aslında burada kavlun ve amelun derken kalp yok değil mi? Ama burada altlarda ne var? Kalbin sözü bak. Kalbin ameli. Kalp aslında bunların içerisinde. Gördünüz mü? Şimdi bu niye böyle? Gerçekten yani biraz sonra vereceğiz bunu. Araplarda olsun ve sünnette de herhalde şey oradan çıkartanlar var. Ee, fasih konuşulan e, Araplarda ve eski alimler iman gavlun dediği zaman amelun dediği zaman bunu sadece ameli dilin şey, sözü sadece dilin sözü diye anlamazlarmış kalbin sözü diye de anlarlarmış amelun dedikleri zaman sadece azalara dönük amel değil kalbin ameli diye de anlaşılırmış bu ıstılah kayması zamanla fas, Arapçanın fasihliğinden bozulmasından dolayı ki gün geçtikçe bozulduğunu söylüyorlar. Asıl Bedevilerin konuştuğu Arapların dilinde bu rahatlıkla anlaşılıyormuş. Ama biz Türkçe'ye zaten bunu tercüme ederken bunu böyle anlamamız çok zor. Bu Araplı, Arapçada Arap veya fasih konuşan Araplar bunu böyle anladığı için onun için kavlün ve amelin sözü yeterli olduğunu söylüyorlar. Şimdi buraya bakalım şimdi. Buraya dönersek kalbin sözü dedik biz. Değil mi? Kalbin sözü. Bu kalbin sözü ne demekti? Allah'ın haberleri ve Allah'ın emirleri ne yapmak? Onları ikrar, itiraf ve tasdik etmektir. Kalbin sözü budur. La ilahe illallah sözünü ikrar edersin. İkrar, itiraf ve tasdik edersin. Dine girmeyi ne abarsın bu sefer? İkrar, itiraf ve tasdik etmiş olmuşsun Kalbin sözünden kasıt budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu gibi, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlere, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere inanmandır senin. Bu da kalbin sözüne delalet eder. i̇bn böyle diyor. Ve dilin sözü dilin sözü nutketme konuşmadır şimdi burada dilin dilin sözü kalbin sözü kalbin sözü ikrar ama dilin sözü e, tasdik etmek dilin sözü ise sadece nutketmedir burada ikrar edip nutkedip la ilahe illallah sözünü sadece söylüyorsun yani burada söz dediğin zaman zaten ilim ehli bu ikisini birden anlıyordu ama bunu ayırt ederek ikisini birden anlaman gerektiğinden dolayı biz bunun cüzlerini bölüyoruz. Kalbin ameli ise bu kalbin ameli farkına da şimdi söyleyeceğiz. Kalbin daha çok harekete geçip irade etmesinden ibarettir. Tıpkı ameldeki ihlas gibi. Bu kalbin amelidir. Bakın tevekkül etmek, ümit etmek sevmek, korkmak haya etmek de böyledir amel kalpte sadece bir mutmainlik değil bakın yani kalbin ameli sadece kalpte bir mutmainlik değil bilakis kalpte bir harekete geçirme söz konusudur İradeyle. kalbin şimdi sözüyle kalbin ameli arasındaki farka baktığınız zaman o fark şudur kalbin sözü Allah'ın haberleri ve emirlerini ikrar edip, itiraf ve tasdik ediyorsun. Kalbin ameli ise bu haber ve emirlere karşı bir hareketlenme, bir irade ile onlara isticabet, yani cevap verip bir e, yönelme var. Yani kalbin sözü ikrar, itiraf ve tasdik etmesi, kalbin ameli ise bu ikrar ve itiraf tasdik etmeden sonra ne yapıyor? İrade ile harekete geçip İsticabe yapması demektir. Aradaki fark bu. Ebu Berze el-Eslimi radıyallahu anhudan şöyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya maşere men amene bilisani Ey diliyle iman edip Ve lem yedhulul imane kalbahu Kalplerine de iman girmeyenler topluluğu dilleriyle iman edip kalplerine iman girmeyenler topluluğu diye Allah Resulü birilerine sesleniyor. Bak insan demek ki diliyle iman edebiliyor, edebilir. Kalbine iman girmeyebiliyormuş. Azaların ameli ise bu bildiğiniz rükûlar, secdeler, kıyam Ka, kut, oturma, azaların amelidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, işte o hadisteki yolda giden, giden gelenin rahatsız eden, eziyet veren şeyleri alı koymak, bunlar azaların amelidir. Temizlik yapmaz azan. Tabi eğer yaptığın şeye göre değişir. Şimdi zaten o 70 küsur şubede ne vardı? Haya etmek diye imandan bir şubeydi. İman 70 küsur şubedir. Onun en üstünü La ilahe illallah kavlini söylemek, en altıda ise yoldan gelen gideni rahatsız eden şey, şeyleri rahatsız eden şeyleri kaldırmak. Şimdi bu hadise baktığın zaman bu dilin sözü azal, kalbi dilin ameli ve azaların amelidir. Haya kalbi bir ameldir. Bu insanda meydana gelen bir nedir? Bir haya, kırgınlık gibi bir şey böyle hani insanda böyle e, çekinmedir. Bu durum hayayı gerektiren sebebin varlığı halinde ortaya çıkar. Kalbe dönüktür. Anla, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ilim burada iman kavlum ve amelun diye bir tanım kullanmış... Bizim baş, başlığını çekmemiz gereken kavlun ve amelun kavl, en yan yaygın olanı burada ondan kast edilen kalbin e, kavul ve amel söz ve amelden kasıt kalbin sözü dilin sözüdür. Amel kısmı da kalbin ve ameli azaların amelidir. İkisinde de kalp vardır kalbi söyleme ihtiyacı duyulmamıştır. Yine amese Allah Az azze ve celle ve ma kana Allahu li Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değil. Müfessirlerin dediğine göre burada Beyt-i e yönelerek kıldığınız namazınızı zayi edecek değildir. Burada namazınızı iman olarak is isimlendirmiş. Ve iman amel ameldir. Bununla beraber azaların amelini kasteder. Ama aynı zamanda kalbin ameli ve dilin de sözünü kasteder. Çünkü kalple yönel ne var? O olmasa zaten azalara gitmeyecek. Burada anlaşılması gereken, gerekli olan önemli şey ise şöyledir. Söz, eski alimler bu söz kelimesini kastettiği zaman sadece dilin sözünü değil, kalbin sözünü de kastelerlerdi. Bu fasih Arapçada da böyle anlaşılan bir şey. Bunu ilim ehli böyle vurguluyor. Amel ile kastettikleri zaman da yine eski alimler ameli kastettikleri zaman sadece azaların amelini değil, kalbin amelini de kastelerler. Yine bu fasih Arapçada da böyledir. İşte bu yüzden sadece bu ikisiyle yetinmiştir ilim ehli. Ayrıca kalbi söylememişlerdir. Söyleyen de vardır zaten birçok. Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu ve sellem'e ee, soruluyor. Diyor ki: "Amellerin hangisi faziletlidir?" O da diyor ki: "Allah'a inanmaktır." Buradaki tasdik manasında Allah'a inanmak. inanmak yani bu Resulullah sallallahu ve sellem'in amelin karşılığında neyi vermiş oldu bize? Kalbin ameli olan Allah'a inanma inanmayı örnek verdi. Yani en faziletli amel Allah'a inanmak demek ki amel kelimesi kullanıldığında kitap sünnette eski alimler kastettiklerinde ve eski alimlerin kastettiklerinde fasih olan Arapçada amel kelimesi kullanıldığında bunun içerisine hem ağzaların ameli hem de kalbin ameli girermiş burayı anlayabiliyor musunuz inşallah önemli yer çünkü bir de dedik ki üçüncü kısımda Üçüncü kısımda da dedik ki iman Kavlun ve amelun ve niyetun Kalp amel ve niyettir Ve ittibaun Lissünne Sünnete ittiba demektir Söz, amel Niyet, niyetten kasıtla kalp demektir Ve sünnete ittiba Etmek demektir, bu imandır Şimdi baktığınız zaman burası bu tarifte Selef alimlerinin baktığınız zaman birçok sözleri var. Mesela e, alimler bunu kayıtlarken Süfyanet Sevri olsun, İbn-i olsun. Ondan sonra Sehil i̇bn Abdullah et Tüster olsun. E, bunlar Selefi alimler. Bu tarifi yapan onlar. Bu tarifin özel tabii, kastettiği, murad edilen bir şey var bu tarifte. Kendisi yapmış olduğu bu tariften neyi murad ettiğini de ilemehli burada açık açıklayan da var. Sehl İbn Abdullah İsteri'nin dedi, dediği gibi sünnete diyor ittiba etmek etmezsen, onu yapmazsan kalp, dil ve azarlarla yapılan iman ne olmuş olur? Bidat olmuş olur diyor. Yani sünnete ittiba yok. O ittiba olmadan kalple, dille, ağızlarla bir iman gerçekleştiriyorsun bu bidat olmuş olur diyor bilinçli bilinçsiz fark eder bu bilinçli bilinçsiz tabi fark eder sonuçta insan bilinçli bidata düşer biri anlatır dener bu konu farklı ve şimdi net olan hükümleri konuşuyoruz sünnete ittiba etmeksizin yapılan iman bidat olur dikkat edin bu da yerine göre kişiyi belalara sokar Mekkeli müşriklerde de iman vardı değil mi? Allah'ı kalple tasdik ediyorlardı. Dilleriyle de söylüyorlardı. E, namaz, oruç, haç gibi, ondan sonra e, itikafa girme gibi bir sürü amelleri vardı. Dilleriyle de söylüyorlar, kalpleriyle de söylüyorlar, amel de ediyorlardı. Bakın iman var, kalp, dil, laza Ama bu Resul'e ittiba yok burada. Değil mi? Dolayısıyla bunlar şik ve müşrik deniliyordu. Dalalet fırkalarından bazılarına bakıyorsun İman adı altında bir sürü Kalbi ameller istiyorlar, değil mi? Allah'tan korkar gibi şeyhlerinden korkanlar var Yine ile İslam dini adına bidat olan şeyler Yapıyorlar zikirler, virtler Cemaatle tesbih çekmeler Yine bazıları Dilleriyle bu bidatlarını yapma, yapıyorlar Dolayısıyla ne oluyor? Kalp, dil, azaha burada yetiyor mu? Sünnete uymadığın zaman bidatçı Oluyorsun ki bu bidatın da duruma göre Tehlikesi var bu yüzden Sehir ibn Abdullah Tusteri'nin imanın söz, amel, niyet tanımı içerisinde sünnete ittiba etmek lafzını koyma ihtiyacı duymuş. Bunun gibi daha birçok alim de koymuş. Çünkü sünnete ittiba etmek sizin kalp, dil ve azalarla yapılan iman maalesef bidat olur. Süfyan es-Sevrî bakın şöyle demiş. Fıkıhçılar şöyle derlerdi. Söz ancak amel ile isabet ve gerçek olur. Söz ve amel de ancak niyet ile isabetli ve gerçek olur. Söz, amel, niyet ise ancak sünnete uygun olmakla isabetli ve gerçek olur. Neymiş söz, amel ve niyet? Ancak sünnete uymakla isabetli ve gerçek oluyor. İbn-i Battada şöyle diyor. Allah diyor sizlere merhamet etsin. Biliniz ki amin. Yüce Allah kalplerin Yüce Allah kalplerin zatını tanıması ve O'nun nebisini, kitaplarını ve sünnetin getirdiği her şeyi tasdik etmesini, dillerin söylemesini ve ikrar etmesini, bedenlerin, organların O'nun emrettiği her şeyi yapmasını ne yaptı fars kıldı. Amelleri de fars kıldı. Bunlardan herhangi birisi diğerleri olmadıkça da geçerli değildir. Kul bunların hepsinde kendini, kendinde bulunma, bulundurmazsa bulundurmadıkça mümin olmaz. Kalbiyle inanıp diliyle ikrar ederek organlarıyla taahhüd amel edene kadar bununla beraber yine de mümin olmaz. Ancak bütün söylediklerinde ve yaptıklarında sünnete uygun olduğu bakın. Bütün söylediklerinde yani kalp dil azalarında yaptıklarında sünnete uygun olduğu bütün söz ve amellerinde kitap ve ilme uyduğu zaman mümin olur kitap ve ilme uyduğu zaman mümin olur size açıkladığım her şey Kur'an ve sünnette geçmektedir ve ümmetin alimleri de bunun üzerinde icma etmişlerdir diyor i̇bn Bat'ta El-İbanetül Kübra diye Ehl-i Sünnet'in akaidine dair hemen hemen bin sene önce yazılmış bir kitaptır bu Ha bu meseleyi de imanın, onun farz oluşunun kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek oluşunun ve bu üçü olmadıkça da bir kimsenin mümin olmayacağına dair beyan, babı diye bab başlığı atarak söylemiştir. Gördüğünüz gibi bu yapılan tanımlara baktığınız zaman iman kavlun ve amelün olsun. Sadece söz ve amel olsun. Kavlun, amelun ve itikadı bil kalbi gibi kalp dil ağza olsun, üçlü olsun kalp dil ağza ve sünnete uymak olsun, bütün bu tariflerde ve genel e, bazı hastalıklara binaen, görülen arızalara binaen eklenen tariflerdeki şeylerin hepsinde ne var? Bu ümmet için bazı maslahatlar gözetilerek yapılmıştır zamandaki belki bir bidat Belki ileriyi görmüş, yıllar sonra çıkacak bir takım bidatların da önünü kesmek amacıyla böyle tanımlar yapmış, alimlerin yakaladığı şeyleridir bunlar. Allah hepsinden razı olsun. Aynen. Bu konuda da bizim itikad kitaplarımızda böyle bir kere iki kere değil, devamlı tekrar edilmiş, mükerrer olarak gelmiştir bunlar. Önemli olan bunların, bu sözlerin delilleriyle beraber zikredilip, delilleri delillendirildikten sonra ve devamlı da bunlar mükerrer olarak icma şeklinde gelmişti bizim karşımıza demek ki bu alimler bu meselede çok şey yapmışlar kitap sünneti dayandığı müddetçe bizim için delil teşkil eder ve değer ifade eder biz buna bakarız imanın bu üç manhaledeki kalp, dil, ağza ile zikredilen delillerine de o zaman tek tek bakalım ondan sonra Bu konudaki alimlerin sözlerini belki okumayız ama zaten oluyor. Bu konudaki alimlerin sözlerinde ee, ve bu üç merhaledeki kalp dili azaya dönük bazı meselenin incelenmesini diğer derse bırakırız. Şu an kaç dakika oldu? 32 dakika olmuş. Öyle mi? Öyle mi çekiyor seninki? Hı hı. 32 dakika burada yakalamanız gereken en önemli mesele kavlum ve amelün derken neden kalbin zikredilmediği bu çokça sorulduğu çünkü ben de biliyorum kendim de sormuştum bu soruyu yani bir yerde bazı alimler neden kalbi söylemiş söylememiş o zaman hiç bilmiyorduk bu neden söylemediğini buradan burayı idrak etmeye çalışın burası önemli çünkü evet imanın bu üç merhaledeki kalp, dil, azam merhalesindeki merhalelerinde zikredilen delillerine bakalım El-i'tikadu bil kalbi Kalp ile itikad etmek Evet kalple itikad etmek Bu aynı zamanda Tasdikum bil cenan yine kalple tasdik etmek manasındadır. Yüce Allah bu konuda bakın şöyle bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühar rasul ey rasul la yahzun kellezine yusarivune fil kufri küfürde yarış edenler seni hüzünlendirmesin. minel lezine kalu amenna o küfürde yarış edenler ki ağızları ile e, bir efvahihim ağızları ile "Kalu amennâ biz iman ettik" diyenlerdir. velem lem yu'min kulubuhum. velem lem yu'min iman etmemiş olmaları olmaları bunların. için. bu da sıfatı olarak geliyor. Yani Ey Resul ağızlarıyla iman ettik dedikleri halde kalpleriyle iman etmiş, etmemiş olanlardan küfürde yarış edenler seni mahzun etmesin. Burada kalpleri iman etmedi mi? Yüce Allah ne yaptı? Dilleriyle biz iman ettik demelerini onların geçersiz kıldı. Bunlar seni üzmesin diyor kalp ile tasdikim mutlak burada gerekli olduğu ve olmazsa dil ile biz iman ettik ve bir takım ameller ortaya koyduktan sonra tasdik etmek bunun geçersiz olduğuna delil vardır bak. Zira kalbin de ne yapması gerekir? Burada tasdik etmesi gerekir. İne yüce Allah ve minen nas men yekulu amennâ ve bil yevmil âhiri ve mâ hum bi müminîn. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe amennâ, iman ettiklerini söylerler. Fakat onlar mahum hum bi müminîn. İman etmemişlerdir. Bak ne yapıyormuş onlar? Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyorlar. Yetiyor mu demelere? Ki bunlar münafıklar. Namaz da kılanlar. Bunlar. Ama onlar iman etmedi diyor Yüce Allah. Demek ki burada ne var? İnsanların sadece dilleriyle iman ettik demeleri geçersiz kalıyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz üç merhaleden ikisinin veya birisinin noksan oluşundandır. Zaten ilim ehlinden diyor bunlardan biri olmazsa olmazdır. Bu yüzden dil ile ikrar geçersiz sayılmıştı, sayıldı. Kalbin tasdikinin, itikadının yokluğu dil ile ikrar ve azallarla amelin imanını ne yaptı geçersiz saydı. Çünkü insanın söz ve ameli olabilir. Ama bunu korkudan da olabilir. Ya da böyle gizli bir acamdır bir şeydir, münafıktır. Bu da gösteriyor ki esas olan kalp ile tasdikin imanın varlığıdır. Demek ki kalp ile tasdik delili gerekiyormuş. El-ikraru billisan ders dediğimiz zaman kavlum billisan el-ikraru billisan az önceki ayetler zaten dil ile ikrar etmenin gereğini gösteriyordu. Dolaylı yoldan değil mi? Yine fakat Yüce Allah şöyle diyor diyor ki Kulu aamen deyin ki biz iman ettik aamen billahi ve ma unzil eline ve ma unzil ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshaka ve Yakuba diye devam ediyor deyin ki Allah'a bize indirilene İbrahim'e ve İsmail'e İshaka Yakuba işte ve onların torunlarına indirilene diye ne yapın amennâ biz iman ettik deyin. Ayette görüldüğü gibi dil ile iman ettik deyin dememiz isteniyor mu bizden? Kulû amennâ deyin ki biz iman ettik. Amennâ billâh. Az önceki ayette ise dil ile ikrarı yeterli görmüyordu temin. Çünkü imanın mütelazımı dediğimiz olmazsa olmazıdır mütelazım. Birbirinin lazım parçalarıdır birbirinin gerekleri olmazsa olmazı bu imanın mütelazımı oluşması yani kalp ile itikat ve azarlarla amel gereklidir bu dile. Burada dil ile iman ikrar ikrarın da imanın gerçekleştirilmesinde bir rükün olduğu anlaşılır. Kalp ile inansam bile Dil ile ikrar etmediği müddetçe bu geçersiz kalıyor. Aynen Ebu Talib'in ölüm anında dil ile telaffuz etmekten, ikrar etmekten çekindiği gibidir. Ben anladım ki Muhammed'in dini yeryüzündeki dinlerin en hayırlısıdır diyor. Eğer kınanmaktan yahut bana söyleyeceğinden çekinmemiş olsaydım, bunu gönül hoşluğuyla kabul ettiğimi ve açıkladığımı görecektin diyor. Evet. Yine Müseyyib bin Hazn radıyallahu anh'dan diyor ki bu Talip ölüm yatağındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi. Ebu Cehil'le Abdullah bin Umeyye bin Muhyre de orada olduklarını gördü Resulullah. Bunlar iki müşrik, tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey amcacığım sen Bende en fazla hakkı olan kimsesin. Bana en çok yardım eden kişisin. Hatta senin bendeki hakkın babamınkinden bile daha fazladır. La ilahe illallah de ki bunu söylediğine dair ben de Allah'ın huzurunda sana şahitlik yapayım. Bu defa Ebu Cehil ile oradaki Abdullah bin Ebu Umeyye şöyle dediler. Ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dinini istemiyor musun? Resulullah devamla La ilahe illallah demesini telkin etti O ikisi de Aynı sözü söyleyip durdular Sonunda Ebu Talip onlara Kendisinin Abdülmuttalib'in Dininde olduğunu Ve La ilahe illallah demeyi kabul etmediğini Söyledi Subhanallah. Ayrıca şöyle dedi Eğer Kureyş Onu bu sözü sevilemeye sevk eden Ölümün acısına tahammül edememesidir Diyerek beni ayıplamayacak olsalardı onu söyleyerek seni memnun ederdim. Resulullah şöyle dedi: Vallahi yasaklanmadığım sürece senin için Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Müslümanlar müşrik olan ölen ölüleri de mağfiret dilemeye başladılar bu sefer. Bunun üzerine yüce Allah da şu ayet indirdi: Akraba bile olsalar cehennem halkı belli olduk halkı oldukları belli olduktan sonra Allah'a ortak koşanlar için Mağfiret dilemek ne Nebi'nin ne de inananların yapacağı bir iş değildir. Allah Ebu Talip hakkında bu ayet indirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O yola gelecek olanları da iyi bilir. Evet. Kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hattı olduğunu bildiği halde ikrar etmedi. Kalp, kalbinde hatta olduğunu biliyor ama ikrar ve öylece öldü. Resul İbn-i Teymiye şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı beslediği sevgi aradaki akrabalık dolayısıyla idi. Yoksa Allah için değildi. Başka bir deyimle Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakını ve ailece büyüğü olduğu için onu koruyup desteklemişti. Bu yüzden onun davranışı kendisine Allah'ın rızasını kazandırmamıştı. Yoksa onun bu davranışı kalbindeki imandan ileri gelseydi kesinlikle şehadet cümlelerini dile getirmesi gerekirdi. Demek ki kalbi ameli yok. Kalbi sözü var. Kalbi sözü de bir işe yaramıyor. Kalbi ameli var çünkü. Ameli yok onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme desteklemeye sürükleyen çünkü biliyor onun hak olduğunu da biliyor sürükleyen gerekçenin aynısı bu akraba ve ırk tutkunluğudur kendisine şehadet cümlelerini söylemekten alıkoymuştur evet gördüğünüz gibi burada da dil ile ikrarın gerekliliğine dikkat çekiyor son olarak da el amelü bil cevari bazalarla amel etmek. Yüce Allah şöyle buyuruyor ve ma kana Allahu li yudiyaa imanakum Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Bu ayet ne içininmiş imanakum sizin imanınızı la yudiyaa Zayi etmeyecek. Çünkü yudiyaa ve, e, ve ma kana Allahu li yudiyaa sizin imanınızı zayi etmeyecek. Edecek değildir. İmam Bukhari diyor ki namazın iman olduğu babı diye bir bab acaba Neymiş İmam Bukhari nasıl anlamış? Hmm. Namaz imandır. <gülüyor> ve Yüce Allah sonra bab başlığından sonra şöyle diyor. Ve Yüce Allah ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Sözleriyle Beytül Maktis'e doğru yani Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e doğru kıldığınız namazlarınız var ya onları zayi edecek değildir manasını kastetmiştir diyor. Nasıl? Daha sonra şu hadisi diyor İmam Bukhari. Bize diyor ki falan falan nakletti. O da Berabi azitten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiğinde Ensardan olan dedelerinin bir lafızda da dayılarının yurduna misafir oldu ve 16 ya da 17 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı halbuki kıblesinin Beytül Haram'a doğru olmasını arzu ediyordu Kabe'ye yönelerek ilk kıldığı namaz ikindi namaz olmuştu bir cemaat de onunla birlikte namaz kıldılar Sonra onunla birlikte namaz kılanlardan biri namazdan çıktı. Mescidin birinde bulunan bir cemaate namazdaylarken onların yoluna onlara uğradı. Yolu onlara uğradı. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldım Allah için şehadet ederim deyince cemaatte namazını bozmadan oldukları gibi Beyt-i Şerif'e döndüler. 17 ay boyunca, 18 ay boyunca ne yapıyorlar? Kabe, şey, Mescid-i Haksa'ya doğru namaz kılmalara emredilmişti. Öyle kılıyorlar. Daha sonra emir değişiyor. Çünkü bu oradaki e, Yahudilerin de hoşuna gidiyor. Resulullah da bunu e, hep böyle gökyüzüne bakıp dua ediyor. Allah da ona icabet ediyor. Sonra Beytül Haram'a dönüyor. Ve Resulullah Beytül Makdis'e Beytül Makdis'e doğru namaz kıldığı sırada Yahudiler ve Hristiyanlar ondan hoşlanıyorlardı çünkü kendi kıblelerine doğru Kabe'ye doğru yüzünü döndürünce bu fiilini beğenmediler Zuhair dedi ki bize Ebu İslak Berayb-i Azibten tahdis etti Berayb-i Azib bu hadisinde şöyle dedi kıble değiştirilmeden önce ilk kıbleye Beytülmaktis'e Kudüs'e doğru namaz kılarak vefat etmiş öldürülmüş kimseler vardı bunlar ölmüş bunlar hakkında nasıl bir hüküm vereceğimizi bilemedik o zaman Yüce Allah ve Allah imanlarınızı zayi edecek değildir Bakara suresindeki ayeti indirdi şimdi Yüce Allah burada iman kelimesini Allah sizin namazlarınızı zayi edecek değil manasında bak namazdan soruyorlar İman kelimesini namaz yani eylem, amel olarak tanımlıyor bize. Böylelikle amelin imandan bir cüz parça olduğu anlaşılıyor. Ki Sünnet'in en güçlü delillerindendir bu. İmanın oluşması için amelin de olması gerektiğini anl anlıyoruz Şeyhülislam İbn Teymi bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor, namaz diyor iman gibidir. Zaten Namazın iman olduğuna dair sahabe sözü var. Ve başkasının yerine yapılmaz diyor. Kim başkasının yerine iman etmediği gibi farz veya nafile olarak da kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Yine iman sakıt olmadığı gibi namaz da hiçbir şekilde düşmez diyor. Sakıt olmaz diyor. Tuhfetül Urakiyede Bu kitabın Türkçesi ne? Kalp amelleri diye tercüme oldular. i̇bn Abdilber Eşheb bin Abdülaziz'den naklediyor. İmam Malik dedi ki sahabeler 16 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldılar. Sonra Kabe'ye yönelmekte emrolundular. Yüce Allah onların namazı için ve Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Ayetini indirdi. Yani Beytül Makdis'e doğru kıldığınız namazı zayi edici değildir. Buyurdu. Daha sonra Malik şöyle dedi İmam Malik ben bununla beraber mürciye fırkasının namaz imandan değildir sözünü hatırlıyorum dedi. Onlar namaz imandan değildir diyorlar ya. Halbuki bak Yüce Allah ne diyor. İşte bu mürciye'nin dalalet fırkası olduğunu söylüyor. İbni Hüseyin diyor ki müfessirler şöyle dediler. Beytül Maktis'e yönelerek kıldığınız namazınızı zayi edecek değildir manasındadır bu. Allah Azze ve Celle namazı iman olarak isimlendirmiş burada bununla beraber o azaların ameli, kalbin ameli ve dilin sözü demektir azaların ameli kalbin ameli ve dilin sözü demektir bakın aynı zamanda bu Ebu Derda ne diyor Radi, e, radıyallahu Anhu namazı olmayanın imanı da yoktur bak ipli tevmini, namaz e, düştü mü iman da düşer Ebu Hureyre'den e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hangisi en faziletlidir dediğinde o Allah'a inanmaktır, imandır manasında kullanıyor. Bu nedir? diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra, sonra nedir? diye soruldu. İşte o da Allah yoluna cihattır diye devam ediyor. Yani bu hadiste de anlaşıldığı gibi Allah'a iman etmenin amel olduğu anlaşılıyor. Sahabenin sözüyle beraber. Ne demekmiş o zaman? imanın amel olduğuna dair imanın kalple tasdik olduğuna imanın dille tasdik olduğuna dair delilleri zikretmiş olduk burada yani buradaki kalp ile tasdikin delili nedir dil ile tasdikin delilleri nedir azalarla tasdikin teferratlı delilleridir bunları anlatmaya çalıştık aslında iman yetmiş küsür şubedir diye ilk anlattığımız hadiste bu içerisinde geçiyordu değil mi parçaladığımızda da onu dolayısıyla iman kalp dil ağza olarak Bizim karşımıza çıkıyor, özetlersek dersi, iman kabul ve ameldir. Bunu da alimler bunu söylerken, Fasih Arapçanın kökündeki ilim ehlinin kastettikleri, kalbin sözüyle ve kalbin ameli söz ve amelin içerisinde gizlidir, dolayısıyla kalbi zikretmemişlerdir. Kalbi zikredenler kalp, amel ve niyet derler. Kastettikleri yine o niyetten kısıtta, itikattır, şey kalp ile itikattır. Bu da üçlüdür, kalp ile tasdiklilikler azalarla ameldir. Bazı ilim ehli de buna neyi eklemiş dedik? Kalp ile tasdiklilikler azalarla amel dedik. Bir de sünnete ittiba olarak olursa, çünkü sünnete ittiba olmaksızın olan kalp ile tasdiklilikler azalarla amel bidat olur dedik dolayısıyla bunların da delillerini vermeye çalıştık ilim ehlinden Allah'ın izniyle bu akşamki ders bu kadar İnşallah bunların üzerinde müzakere ederseniz düşünürsünüz, tekrar dinlerseniz e, istı, kelime manasından çok ıstılahı manasında e, anlaşılmış olur bundan sonra da biraz daha bunun farklı işte bu gelen haberin gereğiyle amel etmenin önemine dair dil ve kalp tasdiki e, amel etmezsen dil ve kalp tasdiki fayda vermez. Buna girilmeye çalışacağız. Ve alimlerden de bazı sözler nakledeceğiz inşallah. Velhamdülillah. <gülüyor>